Merhabalar, Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. efendim bugün yine eee Akademi'de çok değerli bir e, hocamızın konuğuyuz. Eee Profesör Doktor Hasan Yazıcı hocamızın konuğuyuz. Hocam e, Akademi programımıza hoş geldiniz. Sağ ol, sağ Siz hoş geldiniz. Sağ e, girişte hocamızın e, isteğiyle 3. Selim'in e, Suzi Dilara Yörük semaisini e, dinledik. Onu söylemiş olalım. Eee Hasan Yazıcı hocamızı tanıtmaya ihtiyaç yok ama Türkiye'de bilim etiği alanında özellikle yani kendisinin tıp alanındaki çalışmalarını bir paranteze alacak olursak akademiye kapsamında düşündüğümüzde bilim etiği ve intihal konusunda Türkiye'de doğayan olan isimdir. Dolayısıyla kendisinden başka birini bulamazdık bu konuyu konuşabilmek için ama bu Yakıcı günler içerisinde olduğumuzun da farkındayız. Henüz e, iki gün önce e, yeni KHK ile yüzlerce binlerce e, öğretim elemanı yeniden işinden edildi vesaire. Dolayısıyla isterseniz hocam bu yakıcı gündemin e, bir katmanlarına girerek e, bilim eti meselesine ulaşmaya çalışalım. Sağ olun. Hoş geldiniz önce. Evet. Eh... Teşekkür ederim. Çok sevdiğim, düşünmeye çalıştığım e, bir konuyu bana e, söyle diyorsunuz, soruyorsunuz. Ama önce tatsız olan, yeni olan bir tane bir de evvel tatlı bir şeyden ben bahsedeyim. Şu demin bir hani benim isteğim üzerine, evet. üçüncü selim dinledik ya, e, o benim hakikaten çok sevdiğim e, bir şey. Bugünlerde biliyorsunuz Osmanlı da çok Türkiye'de evet. şey, ta şey, konu. hem tartışmalı, e, benziyoruz, benziyoruz. Çok benzeriz, az benzeriz, sorunlar ne derken yani meselesi var. Şimdi e, bu Cügyus selimin kim olduğunu anlatmaya tabii gerek yok. E, buraları düzeltmeye çalışan bir sultan. Şimdi, ve demin o çok e, Bu arada kahvelerimiz geldi. <gülüyor> <Kahvemiz> geldi. <gülüyor> evet. Gece gelen, beklediği sevgiliden bahsederken e, kendi ve e, galiba 300'ü açtım hanım var. Ee, ve e, yıl 1789 işte, e, civarında. E bunu demek o zaman çok önemli. Yani devamlı olarak Osmanlıdan örnek verirken, lütfen 4. Murat örneği, Yavuz Sultan Selim <gülüyor> örneği falan. Şu arada bir e, hatta Kamili Sultan Süleyman örneği de var da. E, 3. Selim örneği de var. So 3. Selim'e neler yapıldığı örneği var. Ve böyle bir, ince ruhlu bir insana ve hakikaten vatanperver batan, işte, bir insana bunun yapılması da çok kötü bir onu anımsayalım diye. O o şeyi de parçayı da çok sevdiğim bir parça. Bu bir. İkincisi yeni olanlar. tabii bu son olanlar ki bu sabah çok kısa gazetede gördüm henüz daha ayrıntısını bilmiyorum. Ama işte bir süredir olan olaylar gene esasında yıllardan beri olan bitenin Maalesef çok üzücü parçaları. Çok kestirmeden söyleyeyim. Ben bizim toplumun gerçek anlamında bir üniversite istediği anısında değilim. Şöyle bir örnek vereyim. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun yine Osmanlı'ya döndük. Çöküşünde üniversitesizliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. yüzyılın ikinci yarısında malum İstanbul'da 5-6 kere galiba çok. Hemen hatırlayamıyorum. Üniversite benzerliği açılmış, kapanmış, açılmış, kapanmış. Zerken işte 1933 reformu her kadar da önemli. Ama onu da 13 yıl sonra tekrar değiştirmeye çalışmışız. 1946 üniversite reformu gelmiş. E Ben üniversite 46 reformunu yapanların hocalar, öğrenci benim hocalarım oldu. Onlardan direkt dedim. Onları yaparken aman 1946'da olan değiştirmeyelim falan demişler. Hı. Olmamış. Ee, bakın İkinci Dünya Savaşı'nı Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin kazandığını söyle. Bu çok ciddi bir art. Niye öyle? E çünkü Almanların gelişmiş füzelerine karşı önlemleri alabilen oraların filikçileridir, matematikçileridir. Meşhur enigma sırrını çözen oralardır. En iyi casusları yetiştiren onların İngiliz filolojisi profesörleridir vesaire. Ha, arada bir çıkar. Bunlardan bir tanesi gider. Bir fizikçi Ruslara atom bombasının sırrını şey, satar. Yani, Tabi çok kötü ama tutup da kimse bu yapıldı diye Oxford'a erken bir icadini bilirim. <gülüyor> Orayı kapatmak yani aklından gelmez. Çılgınlık olur. E şimdi bugün mesela Trump'a karşı olan ee, şey Ne yapıyorsun sen diyenler? Çok büyük bir kısmı iyi üniversite kökenli insanlar. Evet. E, onun için tabii şu andaki olan esna olaylar çok acı. Ama esas acı olan bu toplumun gerçek anlamda üniversite istememesi. Üniversiteyi sadece kepini havaya atmak veya yeşillikte işte e, hanım erkek oturmak gibi görenler var hala. Hmm. Buna çok yanlış. Orada bir örnek daha vereyim. 1946 reformunda şu anda geliyorum. Hani var ya şu cübbeyle o da gelmiş. O sırada o, öyle olmak için o dış görünüş çok önemli diye düşünülmüş. Ya, evet evet evet bu, bu aynı patırtı cürültü böyle çeşitli dozlarda e, devam ediyor. Şimdi buradan giderek esas konumuza yani akademi ve etiğe e, belki girebiliriz diye e, düşünüyorum belki bir üniversitede kurabilirsek düzgün günün, günün birinde belki bunlar 10 yıllar içinde hatta belki asır içinde düzelmeye başlayacak. Daha da çabuk düzeleceğini eee sanıyorduk. Dem yani yaşındaki ins insanın şey gibi e, pesimizmi gibi görmeyin ama gerçekçi öyle girme geliyor. Şimdi e, tabii bilim ve etik felsefelerde önemli. Kısa bir parantez etikle ahlak tamamen aynı bilimeler olduğu konusundayım ben. Hı. Biri şeyden gelen, Arapçadan gelen, öbürü ahlak, ee, öbürü ise şeydir. Ee, <gülüyor> Etos. önceden, etos'tan gelir ee, ama yine Batı'da moral karşılığı da vardır. O bizim ahlaka daha uyar denir Hı. ama ünlü felsefeci halen yaşıyor, Amerikalı Singer'ın dediği gibi ikisi arasında da esasında da büyük fark yoktur. Hı. Bir şeyin ahlaklı olması için bu singledat e, alarak söylüyorum. Biraz şey yaparak değiştirerek. E, üç önemli şey var. Ahlaklı olması için. Bir, o kural, ahlak kuralı bir akılla anlatılabilir bir kural olması lazım. İki, yani burada hemen dinle ahlak arasındaki farka hatta ben onu biraz daha e, belki daha ileride konuşuruz, daha değiştirip söylüyorum. Bu bir. İkincisi o kuralın ben, olabildiğince az bencil bir kural olması lazım. Yani etrafa Hasan göre ahlak kuralları olmaz. Üçüncü ise genel ahlak kuralının olabildiğince evrensel olması lazımdır. Ne kadar köresel diyelim yerel olursa ahlak dışılığa itilir. Bu üç kavram hep önemli. Yani Türk ahlakı, Amerikan ahlakı, Yeni Zelanda'da ahlakı olmaz. Her Pratikte görülen yapmaya sadece. çalışanlar olabilir, ama esasında hırsızlık, yalancılık. Mesela hepsi... töre, törede buna bir örnek olabilir belki. Töre hep böyle. Yani anlamda. bizim törelerimizden işte şey var. Hani namus için kan namus için şey yapmak e falan. Bunlar tabii ahlak dışı olaylar. Yani töreye sağılmak e şey e ahlat dışı. Ama yerel. Yerel değil ama işte yerel olması gerek. Onun için olmaması gerek. Hı. Ee, çok iyi hatırlıyorum yıllar evvel bir büyük millet meclisinde olan bir olay bir bakan söylediydi galiba hekim kökenli bakandılar. Ee, gayet basit bir olay gazetelere düştü galiba meclisin koltukları değişiyor yani koltukları kılıflar değişiyor falan akrabası mı vermiş valla hatırlamıyorum da. İtham edildi bu arkadaş. Dedik ya bu basit etik bir olay dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu basit etik olay. Yani, ufak etik bir olay. <gülüyor> Bunlar o zaman Fakay olay... <gülüyor> etikadan. <gülüyor> ta, ta. Şimdi şey bu. Buradan giderek e, üniversite doğuyu söylemeye çalışan, doğruyu aranan insanların, akademisyenler olunca, tabii onların olabildiğince etik, e, ahlak, ahlaklı olması e, gerekiyor. Bunun da bu bizim toplumumuza pek girememesinin bir diğer nedeni var gibime geliyor. O da e, hemen her yıllardan beri söylemeye çalıştığım e, kendini yanlışlama arzıyla bilim yapma bu topluma pek girmemiş. Şöyle de, diyelim, aydınlanmayla batıda olan şeye e, çok kuvvetli tüme mantık bizim ülkemize çok geç girmişti. Üçüncü selimi verdim işte yavaş yavaş falan, en sonunda gelmişti. Ama 20. yüzyılın başıyla beraber bu tüme ya veya hata, bilim yöntemi daha doğrusu. Bilim yöntemi bir takım sorunları anlaşılmaya başlamıştır Batı'da. İşte bilmem Einstein, Newton hikayesi gibi Einstein, Newton'un pek bazı duruları olmayacak. Buradan giderek, giderek Popper'ın tabii e, baş sözcüsü olduğu kendini yanlışlayarak e, bilim üretme başlamıştır ve teoriler yanlışlanmaya başlamıştır. Açık olarak söylemeye çalışıyorum, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine, vakıf üzerinde ne olursa olsun bu kendini yanlışlama yöntemi henüz bir şehit. Türkiye'de Popper'ın ilk duyulmaya başlaması, tabi öğrencilerden de var Türkiye'de ama böyle etrafta konuşulmaya başlaması 12 Eylül sonrasıdır. 12 Eylül sonrası popo, Gök'ün, Kemal Gülüz'ün, Geray Şengör'ün bir anda, bunda şeyi var. Ee, özellikle Poker'ın din karşıtlığı öne çıkartılarak e, söz edilmeye başlamıştır. Ee, Dolayısıyla bir tukaka etme. Ha, falan, ama ancak o sırada Poker'ın mesela şey, açık toplumun düşmanları gibi çok temel bir eserinden hiç bahsedilmez 12 Eylül'de olmaz. Ve tabii o sırada ülkedeki ve ondan sonraki sol akımlarda da mesela İlhan Selçuk'un Poker'ın şeylerine çok e, yerdiği e, yazılarını da e, biliyorum. Benimselmemişti. Sadece o yönde benimselmişti. Daha sonra ilginç olarak Batı yavaş yavaş tekrar bir dönmeye başlamıştı. E, tüme varan tarzı bilim yapmaya, özellikle moleküler biyoloji. Sosyal bilimlerde de o var tabii. Sözel tarih örneği olduğu gibi. Örneklere alıp vesaire onu şey etmek değil. Kendini yanlışlama yoluyla değil. İşte bilmem sadece üçüncü kuşak yaşayan birisini alıp da e, İzmir yangınını çözmeye çalışmak veya Ermeni meselesini veya Kürt meselesini çözmeye çalışmak. Sözel tarih hikayesinde. Bunlar olmuyor. Bunların yeri yoktur demiyorum sakın. Bunlar varsayım yaratmak için çok iyi yöntemlerdi. Fakat bu birdenbire bizim arkadaşlarım, bilimcilerin çok sevdiği bir yöntem haline gelmişti. Nihai bir çözüm bulduk. Nihai bir çözüm. Yani kendini yanlışlamaya onun onun getirdiği veya onun için gerekli olan çok sağlam Ahlak kurallarına pek uymak istememişiz. E, çünkü neden? Yani diyelim ki iyi bir şey, moleküler biyologsun, iyi yerlerde okudun, annem babamdan kalıtımsal olarak bir takım imkanların var, kendi kafan var, her şey var. Baktın baktın bir şey bulduk diye ortaya çıkıyorsun. E bunu tutukta şey etmek, e, yanlışlamak istemiyorsun ama orada çok kötü orada çok önemli disiplin var. Onu yapman lazım. Eğer onu yapmazsan o senin şeyin, eee varsayımın pek pekmiş olmuyor. Ee, makbul olmuyor. Ha, şu anda Batın, etik ile yöntem arasında ayrılmaz bir bağ kuruyorsunuz şu anda. Efendim, evet, etik ile yöntem evet, evet, evet, evet, arasında. Evet düşünce yöntem. düşünce şeyi bu tarzı böyle. Evet işte batında şu anda bilim üniversiteleri derken üniversitelerinde hala şey Kendini yanlışlama çok önemli. Hmm. Ha. Ee, şey yaparak e, tüm varan yöntemle moleküler biyoloji genom projesi vesaire hmm. bunlar tabii var artıyor da ama onun hepsi falsayı üretmek için kullanılıyor. Çok şey bir örnek vereyim ya, bunu size. Bunun farkındalar. Evet evet evet tabii hakkında Çok çarpıcı bir örneğini vereyim size. Bakın yıllardan beri gen çalışmaları var. Gen ilişki çalışmaları, işte şu hastalıkta bu gen, bakıyor. kanser bu, Behçet hastalığı bu vesaire vs. Bunların hepsi hep şimdiye kadar hastalık ortaya çıkan sonra hastalarda ne kadar var bu gen, Hı. sağlıklarda ne kadar var veya başka hastalıklarda ne kadar var diye araştırıldı. Ve bundan tabii çok sayıda yanlış sonuç çıktı. korelasyon çalışması. Ha, ama için. şimdi ne yaptı? İki yıl evvel Amerika'da hayvan iki milyon kişi yaptı, yeni bir çalışma başlatıldı. Bunun tam tersi yapılıyor. 1-2 milyon kişi kadarın galiba bütün gen haritası çıkartılıyor. Ondan sonra sabırla bekleniyor 10 sene, 15 sene, 20 sene. Bunlar da şey yapılacak ne gelişecek. Bu <gülüyor> aynen şey gibi çok basit. Enfarktüs geçiren insanları alıp da kolesterol düzeylerine bakmakla kolesterol düzeyleri yüksek olanlar arasında enfarktüs o, o fark. <gülüyor> Gene açık söyleyeyim Türk Üniversitesi bunu da anlamış değil hala. <gülüyor> Ha. Batı'da buna çok böyle şey yapanlar var. Nelerle buna? Bunu anlayanlar var. Amerika kendileri de anladılar ve o proje başladı. Ama biz istemiyoruz. Biz çabuk böyle bir şeyler çarpıcı bir şeyler bulmak geç istiyoruz. Geç kalıyoruz. diyelim. Ha. ha. Matbaa, hep adam belli. Evet, geç ama hep geç kalıyoruz. Kaldır yani <gülüyor> şuradan. Geç kalıyoruz. Acele ettiğimiz çünkü. Evet, geç ve, <gülüyor> ve hep hep, hep <gülüyor> geç kalıyoruz. <Evet>. Çok üzüntüsüzün <gülüyor> önünde bu sorunlar var. Ve işte YÖK de bugünkü entelektüel gayet açık olarak söyleyeyim. Yani kızıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da kızıyor işte. Hani fil dişi vesaire evet. filan. Yani onu biraz fil dişifler olsun da şu problemleri <gülüyor> düşünmeye başlayalım. Çok ciddi söylüyor. E, Vektörlerle şey yapıyorlar. Diyorlar ki işte bizim yayın sayısı bakımından 475. sıraya yükseldik diyor. Bilmiyorum. Şimdi bunu bizim eski İslam Vestik <gülüyor> rektörüyle e, hep söylüyorlar. Ya Yunus Bey kardeşim bunu söyleme. Ya, çünkü o yıllarda da şey bu işte 4-5 yıl evvel Türk ekonomisi de 17. sırada dünyada. Ne diyoruz? Ya dünyaya ...iyi bir ekonomi için... ...iyi bir üniversitenin gerekli olmadığını... ...hatta aralarında belki ters bir olduğunu söylüyor. Yüz bir şey bu esasında. 475'ici olması. Yani. Onun için... E, ...bilim etiğinde... ...bilim ve etikte veya üniversite ve etikte... ...akademi ve etikte... ...bu daha üst kavramlara... ...orada son bir şey söyleyeyim size isterseniz. E, ben bilim etiğini... ...tıp açısından özellikle ikiye ayırıyor. Bir, apşarası etiği diyor. <gülüyor> Onun için ben latince bir deyim kullanıyorum. Pudendal diyorum. Pudendal bir latince daha açmaklı. Bir de serebral, beyin etiği diyor. Hı. Şimdi pudendal etik, pudendal etik, akşarası etiği. İşte kim kimde ne yaptı falan. Mesela bizim işte şeyde, cinsiyetle ilgili şeyler tabii gönderme olayı ama bir de işte çalmak, takşe yapmak, bobbingin yani. kötü şeyleri, uydurmak falan bunlar var hepsi. Hırsız, onlar. E bunlar şey esaplıyoruz. Herkes kabul ediyor bunun kötü olduğunu. Ya yani gidip küçük bir etik sorun. Ha, küçük bir sorun. Şu Afrikalılara gidip onlardaki okuma yazma bilmeyen insanlara ilaç deneyi yapar. Tamam. Yani, ama ama biraz üst etik değerler var. Yani daha düşünmüş. Işte demin bahsetmeye çalıştığım şu bilim yapma yöntemi. E, ondan sonra gereksiz ilaç çalışmaları. Ya biraz bunlardan bahsedelim. Ve buradaki şu analojiyi de bitireyim. Ee, hani hep bir şey hedef alırsın. Vay, ya abiciler biraz yukarıya hedef alırsın. O aşağıya iner vurursun orayı. Ya, hep aşağıya hedef alıyoruz. Uğraştığımız kim intihar yaptı, kim buna yaptı, kim kimle ne yaptı. Ya, bırakalım bunları birazcık. Biraz daha bu ülkenin daha yukarı düşünmeye gereksinimi var? Sağ olun. Bu misal, emsal olmaz demek gibi ha, aslında. Aynen öyle. Hep o, o aşağılarla uğraşıyoruz. Aşağılarla uğraşıyoruz. Zaten işte o intihal meselesi filan da zamanında benim dildiğim tartışma evet, ülkeye bilmemesi de evet. öyle başladıydı. Yani tuttular bütün loçantik tezilerini ben iddial araştırması. Ya bırakın bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet yani e, İhsan Doğramacı'nın e, nasıl bir intihalle Türkiye'de evet, evet, profesör olduğunu evet, evet, de, evet, Mumcu. Fikir. hale getiren aslında sizsiniz. Ben sağ olsun Uğur tabii. Evet Uğur Mumcu ve tabii, e, ardından tabii, mumcu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine varan. O Uğur Mumcu'da sizin o da Herhalde itirazı başı başına konuşmamız gerekecek. bence itirazı konuşacağız evet, tabii. Diğer. Evet, onu... şimdi, şimdi zamanımız ne durumda? Bir dakikamız bir falan dakikamız var. var. Bir daha şu anda bu program için. Ondan, tamam, dolayısıyla Üçüncü intihali önümüzdeki programda tamam, tamam, konuşmamız tamam, tamam, gerekecek. Peki, tamam. e, i̇sterseniz hakikaten şey yapmayalım, e, konuyu bölüp parçalamayalım intihal gibi bir evet. konu. Dolayısıyla bu haftalık e, sevgili hocamız Profesör Doktor Hasan Yazıcı'ya çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ederim. Sağ ol, sağ önümüzdeki hafta tekrar tamam. buluşmak üzere. İyi günler. İyi günler. Tamam. günler.